Kıymetli dinleyenlerimiz, Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Gönül Bahçesi'nden Sohbetler programını istifadenize sunuyoruz. Ölmeden evvel ölmek, Perdeler açılmadan evvel görmek, Görürcesine kulluk. Hazreti Mevlana, dünya hayatında saadetin sırrını veren bir teşbihle sorar. Bir padişahı yüzüne karşı övenle, padişahın yanında bulunmadığı halde ondan utanan, çekinen, onu seven bir olur mu? Misali genişleterek cevap verir. Memleketin bir ucunda, hudutta bulunan bir kale muhafızı, padişahtan ve payitahttan çok uzaklarda bulunduğu halde, kaleyi düşmanlardan korur, gözetir. Kendisine hatsiz hesapsız rüşvet teklif edilir, yine kaleyi düşmanlara satmaz. Çok uzaklarda, hududun bir ucunda, Padişah oralarda yokken, sanki yanı başındaymış gibi ona vefa gösterir. Padişahın nazarında o uzaklardaki muhafız, huzurunda bulunan ve can feda edenlerden daha iyidir. Bu çerçevede bizler Cenab-ı Hak'la ne kadar beraberiz? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ne kadar beraberiz? Allah dostlarıyla ne kadar beraberiz? Padişahın yanında bulunmadığı, çok uzaklarda olduğu halde yarım zerre kadar padişahın yapılmasını emrettiği vazifeye gösterilen bağlılık, sevgi, onun huzurunda yüz bin kat hizmet etmekten daha üstündür. Çünkü gayba iman edip, huzurunda olmadığı halde, huzurundaymış gibi ibadet ve kulluk etmek ne güzeldir. Efendisinin huzurunda değilken de kulluğu korumak, itaatten çıkmamak çok kıymetli bir şeydir. Hazreti Mevlana, bu misalle ihsan şuurunu ne güzel ifade etmiştir. İhsan, Cibril hadisinde fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından şöyle tarif edilir. el ihsanu en te'abudallâhe ke'enneke terâhû fe'il lem tekün terâhû fe'innehu yaraak İhsan, Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da, o seni mutlaka görüyor. Belli frekanslar arasını işiten kulaklarımız gibi, gözlerimiz de ancak belirli ışıkları seçebilmektedir. Mesela kızıl ötesi, mor ötesi ışınları görmemektedir. Yine mikroskobik alemleri göremediğimiz gibi, başımızı kaldırdığımızda gökte gördüğümüz de ancak bize oldukça yakın alemin manzarasıdır. Berrak bir gökyüzünde geceleyin gördüğümüz en yakın yıldızın görüntüsü, altı dakika öncesine aittir. Çünkü en yakın yıldız bize ışığını altı dakikada gönderebilecek uzaklıktadır. Maddi alemde dahi görme hastamız böyle dar sınırlar içerisindeyken, aziz ve müteal Rabbimizi dünya şartlarında görebilmemiz mümkün değildir. Diğer yandansa Cenab-ı Hak, kainatta zuhurunun şiddetinden gayiptir. Her şey O'nun sıfatlarının tecellileridir. Görmek isteyen, her zerrede onun zatını görmese de sıfatını görerek sadece onu hisseder. Onun varlığı, birliği, rahmeti, adaleti ve muhabbetiyle dolar. İnsan ölümüyle birlikte başka bir aleme geçecek ve imtihan gereği dünya hayatında kendisinden perdelenen gayb alemini görmeye başlayacaktır. Fakat bu görüş çok geçtir. Allah'a iman ve ibadet ancak Allah'ı görmezken, gaypta iken makbuldür. Ölümden sonra gayb alemi bütün güzelliğiyle meydana çıkınca, şimdi inandım demek manasızdır. Nitekim Firavun Hazreti Musa'nın riyasetinde Mısırı terk eden İsrail oğullarının peşinde. Yarılan denizden geçerken, birden dalgalar arasında kaldı. Boğulma anında açılan perdelerde hakikati görünce, ''Gerçekten İsrail oğullarının inandığı Allah'tan başka ilah olmadığına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardanım.'' dedi Yunus 90. Fakat Cenab-ı Hakk'ın cevabı acı oldu. Şimdi mi, şimdi mi iman ettin? Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Yunus 91 Demek ki marifet, perdeler kalkıp baş gözü de görür hale gelmeden önce, kalp gözüyle görebilmekte, ibret gözüyle idrak edebilmekte. Bir başka ifadeyle, Ölmeden evvel ölebilmekte. Hz. Mevlana rahmetullahi aleyh, ölmeden önce ölmek hakikatini güzel bir hikayeyle anlatır. Bir tacirin kafesinde mahpus çok sevdiği güzel bir papağanı vardı. Tacir, ticaret için Hindistan tarafına gitmeye karar verdi. Gitmeden önce hizmetkarlarının Hindistan'dan bir arzuları olup olmadığını sordu. Bu vesileyle çok sevdiği papağanına da sana Hindistan'dan ne getireyim diye sual etti. Papağan, oradaki papağanlara benim halimden bahset ve selamımı söyle dedi. Papağanın bu sözü bir şifreydi. Hindistan'daki hür papağanlara şu feryadı duyurmak istiyordu. Sizlere gıpta eden bu mahpus papağan bir av tuzağına düştü. Ömür boyu bir kafese mahkum oldu. Size selam göndererek sizden çare yardım ve irşat edici bir rehberlik etmenizi ümit ediyor. Reva mıdır ki ben bir demir kafes içinde mahpus olayım... Sizse hürriyet içinde yeşil ormanların, Güzel çiçeklerin ortasında abad olun. Ben burada hapiste, sizse gülistan'dasınız. Dostların vefası bu mudur? Benim şu gurbet ellerde, Hasretler içinde sizden ayrı düşmenin acılarıyla çırpınıp durmam, Can vermem hak mıdır? Ey Üstad Papağanlar! Sizler seher vakti çayırda fez şebnemlerinden demlenirken lütfen bu zavallıyı da hatırlayın. Dostların dostu hatırlaması mübarek bir şeydir. Saadet üstüne saadettir. Hususiyle yad eden Leyla, yad edilen Mecnun olursa. Ey hep birlikte gezip uçuşan papağanlar, Sizler oralarda serbest serbest dolaşırken ben kafesimde yüreğimden akan kanları içiyorum. Beni şadabat ve ihya etmek isterseniz benim hatırıma da lütfen içtiğiniz iksirden birkaç yudum için bu kimsesiz bir çare kardeşinizin hatırası için toprağa da birkaç damla serpin. Papağanın isteğini de kabul eden tacir yola çıktı. Hindistan'a vasıl olunca daldan dala konan birkaç papağan gördü. Onlara seslenerek mahpus papağanın selamını söyledi. Hal lisanı ile mahpus papağanın bu selamı yani feryadu figanı Hint papağanlarını çok duygulandırdı. Öyle ki içlerinden biri duyduğu sözler karşısında titredi, titredi, düştü, nefesi kesildi ve öldü. Tacir bu hale çok şaşırdı, hayret etti. Söylediğine pişman olarak kendi kendine söylendi. Bir canlının ölümüne sebep olarak günaha girdim. Bu papağanın belki de benim papağanımla bir akrabalığı vardı. Ne diye söyledim de bir çareciyi ham sözümle yaktım, yandırdım. Tacir işlerini bitirip memleketine döndüğünde bu başından geçenleri hayret, heyecan ve kederle kafesteki mahpus papağını anlattı. Ey papağanım! söylediğime söyleyeceğime hala pişmanım. Lakin son pişmanlık neye yarar ki? Sahibini dikkatle dinleyen Mahpus Papağan da Tacir'in sözleri biter bitmez, arzu ettiği cevabı almış olarak aynı Hindistan'daki papağan gibi titreyerek kafesin zeminine düştü ve kaskatı kesildi. Bu hali gören Tacir yerinden fırlayarak üzüntüsünden başındaki külahı çıkarıp yere çarptı. Son derece müteessir olmuştu. Yenini yakasını yırtarak Feryat etmeye başladı Ey güzel papağan Ey benim hoş sesli kuşum Ne oldu neden bu hale geldin Vah benim yoldaşım Nihayet tacir bir müddet daha ağlayıp Sızlandıktan sonra Ölü papağanı kafesten çıkardı Gömmek için yer hazırlamaya başladı İşte bu esnada Ölü taklidi yapan papağan birden canlını verdi, uçtu, yüksek bir ağacın dalına kondu. Tacir, kuşun yaptığı işe şaşırdı kaldı. Bununla beraber içini kemiren bir merakla bu esrarı çözmek için kuşuna seslendi. Ey kuşum! Allah aşkına halini bize arz et. Hint'teki papağandan ne hal telakki ettin ki bir hile yaptın, beni yaktın. Bu işin sırrı nedir? Anlat da ben de bu manevi esrardan nasibimi alayım. Beni mahrum bırakma. Bunun üzerine papağan şöyle cevap verdi. Haberini getirdiğin Hint papağanı bana sessiz hareketleriyle mürşitlik yaptı, nasihat etti. Yanan bağrımaz sanki ağabey hayat takdim etti. Bana seni kafese güzel sesin mahkum etti demek istedi. Ve ey büyüklere de, küçüklere de nameler söyleyen, ey alimleri de cahilleri de güzel namelerle mesteden, ey insanları muhrik namelerle eğlendiren, ''Aklını başına topla, bu nameleri bırak. Sen de benim gibi öl de, esaretten kurtul.'' dedi. Ben de verilen talimatı yerine getirdim. Kendimi öldürdüm ve kurtuldum. Papan sözlerine devamla, ''Ey efendi, ben esirlikten kurtuldum. Şimdi asıl geldiğim yere vatanıma dönüyorum.'' Sen de benim gibi yaparsan, ten kafesinden selametle kurtulur, hürriyete kavuşarak asli vatanına, yani baban Hazreti Adem'in geldiği yer olan cennete dönersin. Bu çamur bedenden sıyrılıp ulviyete kavuşursun, çok yücelirsin dedi. Bu sözlerden hisse alan tacir de intibaha gelip, kendi kendine şöyle dedi bana öğüt olarak bu yetişir. Gayrı ben de papağanımın yolunu tutayım. Zira anladım ki onun yolu insana hakikatini keşfettiren, nurlu yola ileten ve ebedilik iksiri olan bir ab-ı hayat imiş. Hazreti Mevlana, dünya ve nimetlerine aldanmayarak, esas hayata, esas diriliğe, esas istikbale teveccüh etmenin bir remzi olan, ölmeden evvel ölmek sırrını başka misallerle de izah etmiştir. Ölmüşçesine teslim ol! Deniz suyu kendisine bütünüyle teslim olan ölüyü başı üstünde taşır diri olan ve en ufak tereddüdü bulunansa denizin elinden nasıl sağ kurtulur aynı şekilde ölmeden evvel ölünün sırrıyla beşeri sıfatlardan soyunarak ölürsen Esrar denizi seni baş üzerinde gezdirir Ey dostlar! Şekil ve suretten geçer, nefsaniyetten sıyrılarak mana alemine girerseniz, orasının cennet ve gül bahçesinin içinde daha değişik bir gül bahçesi olduğunu görürsünüz. Ey salik! Kendi suretini vehim, vesvese ve kibirle dolu benliğini kırıp yakacak olursan, yani bütün putların anası olan kendi nefsine tapmaktan kurtulursan, içindeki bütün putları kırmayı öğrenirsin. Bundan sonra artık her sureti, her putu kırar. Hazreti Haydar gibi Hayber kalesinin kapısını koparırsın. Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi ateşleri gülistana çevirirsin. Sen de öl. Yani tabi ölüm gelmeden önce kendi nefsinden kurtul. Nefsani vücudundan kendi irademle ölmeyi bil. Ve ruhani hayata diril. Böylece manevi semalara kanat aç. Nefsi hakikaten öldürmek yani intihar etmek, en büyük günahlardandır. İnsan hayatında da ölümünde Allah'ın hükmüne razı olmakla yükselir. Ayet-i Kerime'de buyurulur Bismillahirrahmanirrahim قُلْ اِنَّ الصَّلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَا يَا وَمَمَات۪ي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ De ki Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. El-En'am 160. Nefsi öldürmekten murad ise teskiye etmek, arındırmak. Ondaki şerli cismani hayvani özellikleri yok etmektir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'le Cenab-ı Hak arasında şöyle bir konuşma beyan buyurulur. İbrahim Rabbine, ''Ey Rabbim, ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster.'' demişti. Rabbi ona, ''Yoksa inanmadın mı?'' dedi. İbrahim, ''Hayır inandım.'' Fakat kalbimin mutmain olması için görmek istedim, dedi. Bunun üzerine Allah, öyleyse dört tane kuş yakala. Onları yanına al. Sonra kesip parçala. Her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır. Koşarak sana gelirler. Bil ki Allah azizdir, hakimdir, buyurdu. El-Bakara 260 Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın bu talebi haşa şüphe ve tereddütten değil, bizzat görerek kalbini itminana erdirmek, o imanın verdiği şevkle gönle düşen heyecanı teskin etmek, imandan yakini yani kesin bilgiye, ondan da müşahedeye geçerek böylece her türlü leke ve kusurlardan temizlenmiş bir kalp elde etmek arzusundan kaynaklanıyordu. Böyle bir kıvam ekseninde Hazreti Mevlana, ruhun dirilmesi için kesilmesi gereken nefsin dört kötü huyu olarak bu ayeti işari ve edebi bir üslupla şöyle tefsir eder. Böyle bir kıvam ekseninde Hazreti Mevlana, ruhun dirilmesi için kesilmesi gereken nefsin dört kötü huyu olarak, bu ayeti işari ve edebi bir üslupla şöyle tefsir eder. Ayak bağlarını kes, Ey Halil! O dört kuşun başlarını kes de, hak yolunda yol alan ayaklar engelden kurtulsun. Kül sensin, bu sıfatlar senin cüzlerindendir. Onların ayaklarının bağını çöz. Sen o kötü huylardan kurtulunca, alem senin sayende can yurdu kesilir. Bu beden dört huyun durağı olmuştur. O huyların atları fitneler çıkaran, hileler kuran dört kuştur. Eğer halkın ölümsüz olarak diriliğine kavuşmasını istiyorsan, bu uğursuz dört kuşun başlarını kes. Sonra da onları bir başka çeşit dirit ki, artık onlardan insanlara zarar gelmesin. O yol kesen manevi dört kuş, halkın gönlünde yurt edinmiştir. Şu diri dört kuşun başlarını kes de, Hayatları fani olan insanları ebedi hayata, ölümsüzlüğe kavuştur. Bu kuşlar kaz, tavuz, karga ve horozdur. Bunlar insanlardaki dört huyu gösterir. Kaz hırstır. Onun boğazı bir an için olsun durup dinlenmez. Yiyiniz emrinden başka hiçbir ilahi emre kulak vermez. Horoz da şehvettir. Mevki, makam ve şöhret tavusa benzer. Karga ise insanlardaki bitmez tükenmez istekler dileklerdir. Karganın emeli sonsuz olmak yahut uzun bir ömür sürmektir. Bunu umar durur. Nefsin öldürülmesi demek, nefsani duyguların bertaraf edilmesi, ifrat ve tefritten arındırılarak, itidal çizgisinde ruhani bir disiplinin içerisine alınması demektir. Ruhani inkişaflar ancak bu tezkiyenin gerçekleştirilmesiyle hasıl olur. Ruh ancak bu şekilde dirilebilir. Kalp, ancak bu şekilde manevi hayatiyete kavuşabilir. Asıl diriliş işte budur. Dirilmek için ölünüz. Hz. Mevlana bu dirilişi ne güzel tebrik eder. Ne mutlu o kimseye ki, nefsani arzulardan kurtulmak suretiyle ölümden evvel ölmüş, O'nun ruhu hakikat bağının kokusunu almıştır. Ölmeden evvel ölmenin bir hakikati de varlık ve benlik iddiasından vazgeçmektir. Hiçliği idrak etmek, tevazu yaşamak, faniliğin şuuruna varmaktır. Hazreti Mevlana ikaz eder. Ey dost! Aşıkların hayatı ölmektir. Gönül vermeyince sen gönül bulamazsın. Mevlâyı yı Zülcelal'in kapısına varlıktan, benlikten, candan geçmeden varılamayacağını, böyle gelenlerin o kapıdan alınmayacağını Hazreti Mevlana bir kıssa ile anlatır. Birisi geldi, bir dostun kapısını çaldı. Dostu içeriden, ey güvenilir kişi kimsin diye seslendi. Kapıyı çalan benim deyince dostu, öyleyse git, senin için henüz içeri girme zamanı değildir. Böyle bir manevi nimetler sofrasında ham kişinin yeri yoktur dedi. Ham kişiyi ayrılık ve firak ateşinden başka ne pişirebilir? Nifaktan, iki yüzlülükten onu ne kurtarabilir? O zavallı adam kapıdan döndü, Tam bir sene yollara düştü, Dostunun ayrılığı ile yandığı yakıldı. O yanık aşık, ayrılık ateşi ile pişerek döndü geldi. Dostunun evi etrafında yine dolaşmaya başladı. Ağzından, sevgili dostunu incitecek bir söz çıkmasın diye, binbir endişe içinde ve yüzlerce defa edep gözeterek kapının halkasını yavaşça vurdu. Dostu içeriden, kapıyı çalan kimdir diye seslendi. Adam, ey gönlümü almış olan, kapıdaki de sensin cevabını verdi. Dostu, Madem ki şimdi sen bensin, Ey ben olan, Benden ibaret olan, Haydi gir içeri! Bu ev dardır, Bu evde iki beni alacak yer yoktur. İğneden geçirilecek bir iplik, Ayrılır da iki iplik olursa, Yani ucu çatallaşırsa iğneden geçmez. Madem ki sen tek katsın, birsin, Gel bu iğneden geç dedi. Hazreti Mevlana kibri ve benliği kahredici ve sarhoşluk verici bir zehir olarak tasvir eder. Ey nefsindeki benliği alt eden kişi! Gel içeri gir. Sen artık bahçedeki dikenler gibi gülün zıttı değilsin. Sen şimdi güllere şah olansın, nefsini alçak gören kişiye ne mutlu, kendini üstün gören kimsenin de vay haline. Şunu iyi bil ki, bu kibir ve ucup, yani kendini üstün görme hali, kahredici bir zehirdir. Ahmaklar bu zehirli şarabın sarhoşu oldukları için kendilerinde varlık hissederler Bahtsızın biri bu zehirli iksirden içerse neşeyle bir an başını sallar Sallar ama biraz sonra da insanlığa veda eder rezil olur Ey aklı başında kişi şunu iyi bil ki kılıç boynu olan kişinin boynunu keser Gölge ise yerlere serilmiştir. Boynu ve bedeni olmadığı için onun yaralanması ve kesilmesi de mümkün değildir. Ey doğruluktan sapmış kişi! Büyüklük taslamak, kibre, gurura ve ucba kapılmak, odunun üzerine ateş koymak gibidir. Böyle bir ateş üzerine sen nasıl gidiyor da kendini ateşe atıyorsun? Dikkatle bak da gör. Yerle bir olan gölgeler hiç oklara hedef olabilir mi? Yerden başını kaldırıp varlık gösteren, böbürlenen kişi ise oklara hedef olur. Çaresiz oklar onu delik deşik ve perişan eder durur. Ya Rabbi, bu imtihan aleminde sanattan saniye, eserden müessiri görerek, gayba yakın ile iman ederek, her an ilahi kameraların altında olduğumuz şuur ve idrakiyle, ihsan üzere bir ömür Hakk'a kulluk etmeyi bizlere nasip ve müyesser ile Bizleri ölmeden evvel ölerek nefislerini teskiye edebilen, hakiki ölüm geldiğinde mutmain bir nefs ve selim bir kalple Rabbine yolculuk edenlerden, benlik zehirinden kurtulmuş, hakta fani olmuş bir haliyle açılan perdelerde cennet ve ilahi cemali hakikatleri seyredenlerden eyle. Benlik zehirinden kurtulmuş, Hakta fani olmuş bir hal ile açılan perdelerde cennet ve ilahi cemali hakikatleri seyredenlerden eyle. Amin. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Gönül Bahçesi'nden Sohbetler programını dinlediniz.